Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Abdurrahman Es-Sufi Felsefeci ve tıp adamı William James, asıl fark dahilerin gayret ve konsantrasyonundadır, diyor. Deha, bir toplumun inkişafının yüzde biri ise, geriye kalan gayret ve çalışmaktır. İslam'ın altın çağı olarak adlandırılan dönemdeki binlerce âlimi en doğru tarif eden bu sözdür aslında. Şüphesiz her biri parlak zekalarıyla dikkat çekiyordu. Ama daha önemlisi, her birinin çalışkan, sabırlı, ve azimli olmasıydı. İşte o alimlerden biri de Batı'da Azofi adıyla bilinen gök bilimci Abdurrahman Esufi'dir. Es Abdurrahman Esufi es 903 yılında İran'ın Rey şehrinde doğmuştu. Kendinden önceki alimlerin yaptığı çalışmaları tamamlayıp geliştirmiş ve kendi gözlemlerini ekleyerek eserler vermiş, astronomide yeni bir dönem başlatmıştı. Çalışmalarını Yunan gökbilimci Batlamyus'un Almagest isimli astronomi eserini temel alarak yürütmüştür. Almagest'ten yararlanarak bir yıldız kataloğu hazırlamış, 48 yıldız takımında bulunan yıldızları tanıtıp, bunların gökyüzündeki konum ve parlaklıklarını bildirmiştir. Kitapta geçen yıldız isimlerine Arapça karşılıklar bularak bazı astronomik terimler önermiştir. Es-Sufi'nin önerdiği terimler, daha sonra doğulu ve batılı gökbilimciler tarafından kullanılmış ve bunlardan 94 tanesi modern gökbilim literatürüne girmiştir. Esufi es eserlerinde Almagest'i incelerken dört ana sınıflama yapmıştı. Birincisi, Batlamyus'un teorilerine karşı tenkitlerde bulunup kendi gözlem sonuçlarını paylaşmış. İkincisi, Yıldızların Arapça orijinal isimlerini Tespit ve tescil etmiş Üçüncüsü Bu yıldızların iki ayrı tasvirini Yapmış ve nihayet Grubu meydana getiren Yıldızların cetvelini vermiş Bunların yer, enlem, Boylam ve büyüklüklerinin tasnifini Yapmıştı Bu noktadan sonra Es-Sufi gök cisimlerinin uzaklığını Ölçmek için bir formül geliştirmişti Bu formül yüzyıllar boyunca gök cisimlerinin uzaklıklarının belirlenmesinde kullanılmıştı. Es-Sufi aynı zamanda mühendislik konusunda da derin bir bilgiye sahipti. Astronomi aletlerinin kullanım tekniklerinin geliştirilmesinde önemli etkileri olmuştu. En önemlisi, yaptığı düzenlemelerle Dönemin gökbilim pusulası olarak tarif edilen usturlapların ölçme hassasiyetini artırmış ve ölçüm sonuçlarının daha doğru çıkmasını sağlama yönünde ciddi katkıları olmuştu. Kendisinden sonraki alimler, Biruni ve İbn Yunus onun bu yönüyle geometrik ispatlar alanında da büyük bir bilgin olduğunu söylemektedir. Abdurrahman es-Sufi birçok batılı astronomada etki etmiştir. 13. yüzyılda Kastilya Leon Kralı Alfonso'nun hazırlattığı 4 ciltlik İspanyolca Astronomi Bilgisi kitabı ekseriyetle onun ve diğer Müslüman bilginlerin eserlerinden alınan bilgilerle hazırlanmıştır. Ne yazık ki bu ansiklopedide kaynak gösterilmemiş, müellif sadece çevirmenlermiş gibi kaydedilmiştir. Fakat orijinal eserlerle yapılan karşılaştırmada kaynağın Es-Sufi ve müslüman bilginler olduğu anlaşılmaktadır. Yine 16. yüzyıla ait Codices Latini Catinenensis isimli astronomi ve astroloji kataloğunda onun eserlerinden hareket edilerek kaleme alınmıştır. 15. ve 16. yüzyıllarda Viyana ve Nürnberg'deki ilim çevrelerinin de eserlerinden yararlandığı bilinmektedir. Modern çağa tesir eden üç büyük astronomi aleminden biri kabul edilen Abdurrahman Es-Sufi, 986 yılında, 83 yaşındayken Bağdat'ta vefat etmiştir. Günümüz astronomi çevresinde de takdirle anılan ve Azofi adıyla tanınan Es-Sufi'nin adı, bir ay kraterine verilmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır